1838 numaralı konu, Hendek kazma esnasında hurmanın bereketlenmesi, Revaha'nın kızı Amre beni çağırdı, bana iki avuç dolusu hurma verdi, elbiseme sardım, sonra, ey kızım, onu baban ile dayın Abdullah bin Revaha'ya götür, dedi, ben hurmayı alıp, götürdüm, peygamberin yanından geçerken babam ile dayımı arıyordum, Hazreti Peygamber, ey kızım, o senin yanındaki nedir, dedi, Ey Allah'ın Resulü, hurmadır annem, babam Beşir bin Said ile dayım Abdullah bin Revaha'ya göndermiştir, dedim. Resulullah, onu getir, dedi. Ben onu götürdüm, peygamberin iki avucuna boşalttım. İki avucu dolmadı. Sonra peygamber emretti, bir elbise serdiler, sonra da hurmalar elbisenin üzerinde yayıldı. Sonra yanda bulunan birisine, Hendek kazanları çağır, kahvaltıya gelsinler, buyurdu. Hendek ehli gelerek ondan yemeye başladılar. Hurma da artıyordu, hatta hendek ehli yatsıya kadar yediler, hurmalar o kadar bollaşmıştı ki elbisenin etrafından dökülüyorlardı.